bir meslek alımında araya aracı koymak caiz midir? Şimdi fela تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ Yani insan kendini tezkiye etmeyecek. Ben şöyle bir adamım, ben böyle bir adamım demeyecek. Fakat bir yerde memur alacaklar. Kritik bir vazife var burada Bu adam millete, İslam'a, devleti ihanet eder mi etmez mi bilmiyorlar. Onun için soruşturacaklar. Öteye beriye bakıyorlar. O noktada referans alıyorlarsa, herkesten de bunu alıyorlarsa, bu da işte ben şuyum, beni tanıyorsun biliyorsunuz, bu noktada bana referans olur musunuz derse, ama herkese bu referans işlemi, herkes için söz konusu olursa, o zaman buna da referans olurlar. Fakat torpil olmayacak. Yani torpil şu, 10 kişi alıyorlar, onların ehliyet, liyakat, millete, İslam'a sadakatleri, sizinle aynı derecede sizi onların bir adım önüne geçiriyorlar. Liyakat, ehliyette onlarla aynı noktada olmanıza rağmen belki geridesiniz öne geçiriyorlarsa o zaman bu torpil olur, bu caiz olmaz. Burada bakıyorlar, şu kadar adam alacaklar, bunların sadakati nedir? Millete vefaları nedir? Yani ihanet ederler mi? Yoksa millet malını korurlar mı? yetim malını korurlar mı? Bu noktada bakıyorlarsa Efendim o zaman birilerinin tezkiyesi muhteber olur. Hz. Şuaib Aleyhisselam'ın kızı da Ya cir diyor, baba diyor onu al diyor. Ee, Hz. Musa Aleyhisselam'a işaret ediyor. Ee, Musa Aleyhisselam'ı alması için babasına Kasas suresinde قَالَتْ اِحْدَاغُمَا يَا اَبَتْ اِسْتَأْجِرُ اِنَّ خَيْرَ مِنْ اِسْتَأْجَرْتَ الْقَو۪يُّ الْأَم۪ينَ diye 26. ayet-i kerimede işaret ediyor. Bir anlamda Hz. Şahib Aleyhisselam'ın kızı babasını Musa Aleyhisselam'ı alması için Musa Aleyhisselam tezki ediyor, babasını onu al diyor. Olur ama şöyle olmayacak. Yani babası üzerinden, amcası, dayısı, halası üzerinden böyle bir referans sistemi işletilirse bu caiz olmaz. Burada bir abimiz var, Ahmet ileri abey diye, Allah Teala ona hayırlı ömürler versin. Mehmet Zayed Kotka Hazretlerinin 16 yıl hizmetinde olmuş. Erbakan hocamız, Başbakan yardımcısı. İskender Paşa'dan genel müdür atanmış, o zaman vefat etmiş bir zat, ona gidiyorlar. Diyorlar ki, falan, falan oğludur. Bunu siz şu memuriyete atar mısınız? O zaman böyle sınavlar vesaire yok. Diyor ki, babasını mı alacağız yoksa oğlunu mu? Babasının bizim cemaatimizden olması, bu vazifeye atanması için bir gerekçe olamaz diyor. Biz Müslüman adamız. Biz ehliyete, biz liyakate bakacağız. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum nasıl adaletleriyle insanların hidayetine imanla vesile oldularsa biz de öyle adalet kuşanacağız ki insanlar bakacaklar. Ya bu babalarının arkadaşıydı, buradaki genel müdür ama onu aldılar veya almadılar. Neden? Babasından dolayı birisi Vazifeye alınmaz. Kendi liyakati, kendi ehliyetinden dolayı alınır. Burada da Hz. Musa Aleyhisselam'ın ehliyetini, Hz. Şuaib Aleyhisselam'ın kızı öne çıkarıyor. Yani birisi bir vazifeye atanırken ehliyeti, liyakati, referans mektubuna yazılır. Herkesten alınıyorsa sadakati yazılır. Ama babası falandı bunlar olmaz. O zaman hak olur.